Evet şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Açık Radyo'da Ali Bilge ve Ali Akarca ile Türkiye'deki son dün sonuçlanan seçimin değerlendirmesini yapacağız. Ali Bey günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın, günaydın Mahir, günaydın. Bey. günaydın Ali Akarca. Günaydın Sede. Evet böyle bir Ali'lerle <gülüyor> <gülüyor> karışık. Evet e, Ali Bey isterseniz öncelikle sizden başlayalım çünkü sizin ana programımız yani Ali Bilge Ali Bey tamam <gülüyor> isterseniz e, e, Ak e, Sayın Akarci e, bize bir şey ya, tespit ettiklerini e, şey yapsın onun üzerinden gidelim mi ne dersiniz? E, tamam program sizin zaten. <gülüyor> Zaman. Önce isterseniz bir tarihi perspektife oturtalım. Çok yani Tarihi bir seçim oldu. Çünkü e, 1957'den beri ilk defa üçüncü e, dönem seçilen bir parti var. E, ve önümüzdeki yılın sonunda da e, Allah'ın eski bir durum olmazsa, iktarda kalmaya devam ederse, Demokrat Parti'nin 50-60 arasında 10 yıl iktarda kalarak en uzun parti olma özelliğini de o rekoru da kıracak Yani 10 yılı aşkın bir miktarda kalma süresi olacak devamlı 2007'de AKP oylarını arttırarak bir önceki seçime göre Demokrat Parti'nin 54'te yaptığı rekoru yenilemişti Bu seçimde iki dönem arka arkaya iki dönem miktarda kaldıktan sonra arka arkaya oylarını arttırarak Demokrat Parti'nin rekorunu da kırmış oldu Şimdi bir de %50'yi yakalayan çok az parti var Türkiye'de şimdiye kadar. 1950'de Demokrat Parti %53 almış, 1954'te %58 almış. Ondan sonra bunu başaran 65'te Adalet Partisi var. O zamandan bu zamana %50'yi yakalayan ilk parti oldu. Ve Adalet... 65'ten bu yana... Adalet Partisi'nin kaçtı Ali Bey? %53'tü. 53. 52.87, 53'tü. Ama milli belediye yani, sistemi vardı o zaman değil mi? Ona rağmen yani <gülüyor> e, şey, iktidarı da ele geçirdi. 52.87 yani. oy aldı. O günden bugüne 50'yi yakalayan e, ilk parti AK Parti oldu genç seçimle. Ve en yüksek oyu alan o tarihten itibaren yani özellikle de %50'yi bulamamıştı. <gülüyor> e, en yüksek oyu alan 65'ten uzun bir süre yarım asırlık diyelim. Yani o bakımdan da önemli bir seçim oldu. Yani buna gitler. Evet. evet. Bu ara seçimleri de yani gerek yerel, mahalli seçimleri ve gerekse de şeyi katmıyoruz. Anayasa evet. referandumunu da katmıyoruz. Onlar da katılırsa oldukça başarılı bir tablo çıkıyor galiba ortaya. Evet. Yani Anayasa oylamasında evet destekleyen evet, Saadet Partisi vardı. Büyük Birlik Partisi vardı. Adalet Kalkınma Partisi vardı. Üçünün toplamını da karşılaştırmak gerekiyor. O bakımdan sadece AKP'nin oyu değil yani. Evet. evet. Bu e, konuların e, da siz seçim öncesi e, konferanslarda ve yazılarınızda değinmiştiniz. Yani bu rekorlar e, egal edilebilir, kırılabilir diye. Evet. Ee, ama yüzde elli'nin üstünde e, seçim kazanan parti sayısı e, şu ana kadar Demokrat Parti Adalet Partisinin 1950 evet. ve e, herhalde o 45 yıllık 46 yıllık zaman diliminde de ilk yüzde elli evet. şey yapan oldu bu önemli bir husus. Evet. E, peki e, yani bu e, manzara yani nasıl bir e, içeriyor yani mesela Ak Parti e, oylarını e, nereden arttırdı biraz bunlara evet. girersek parti, parti şöyle diyebiliriz e, önce ben şey belirteyim e, biliyorsunuz ben e, testlerini nerede kullandığım bir denklemle beklenmesi gereken <gülüyor> yani istatistik olarak beklenmesi gereken o oranları test etmiştim Hatice için ama bu ee, yani geçmiş seçimlerde olan durumlar tekrar ederse yani değişik bir şey olmaz bu şekildeydi. %44 çıkıyordu. %44.2 çıkıyordu. Yani ekonomik şartları göz olarak alarak kalması için seçimin millet ekiliyor. Yerel seçim ama fena fena. İnsanlar yani sizin seçmenin tercihlerini dikkat alarak oluşturduğunuz o denklemdeki hususları kısaca bir de, değinir misiniz hatırlatmak evet, açısından? Evet. Yani şeyde mesela ekonomik durum her %1'lik artış ekonomik büyümede gayri sahafi yurt dışı halsıla kişi başına düşen gayri sahafi yurt dışı halsıradaki %1'lik artış oylara 0.7 %0.7 oranında aksiyordu. Enflasyondaki %1 Alma süresinin etkilerini hesaplıyoruz. Yani geçen seçimden bu yana her seçimde kaldı. Onun negatif bir etkisi oluyor. İhtarda kalma, kararlar alma bazı kişileri küstürebiliyor. Ee, i̇htarda olmanın verdiği avantajlar var. Yani kredi dağıtmak, işte yardımlar yapmak, yatırımların yapılacağı yeni tesis etmek, televizyona çıkabilmek falan gibi. Onun da %7'lik falan bir avantajı vardı. Bütün bunları e, gözenle aldığımızda, ortaya çıkan nokta 44 nokta ekonomi falan kazaraktan. Bunun %6'ı kazan yahut %6'ya yakın bir oy fazlası var. Burada şeyden geri geliyor. Bizim o denklemde taraf değiştirme durum vardı. 2002'den itibaren bazı partiler yok oldu. Bunlar Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi, Genç Parti. Bunlar yok oldu. Bunları diğer partilere kaydı. Taraftarları o partiyi terk etti. Yani onlar artık bizi etmiyor e, ideolojileri ve menfaatlerimizi temsil etmiyor diye e, benim tahminim orada bir hata yaptım şu bakımdan e, bu seçimde e, geri kalan oylarından e, Demokrat Parti'nin yarısını alacağını hesaplamıştım. Geçen seçimlerde de öyle olmuştu her seçimde kalan oylardan %50 alıyordum. Ve öyle görüyordu bu seçimde tümünü aldı gibi gözüküyor. Bir, e, bir de MHP'nin de seçimlerinden bir kaybı var. Yani %3 kadar Demokrat Parti'nin 2009'a göre bir %3 oyu yok olmuş durumda. Yani bu onu izra ediyoruz. Yani taraf değiştirme benim tahminimden daha fazla oldu. Devam etti 2011'de de. Öyle o zaman gibi. şöyle söyleyebilir miyiz? 2002 seçimlerinden bu yana evet. öncesindeki merkez sağ diye nitelendirilen partilerde ki tükenmiş tamamlanmış oluyor bu seçimde. Yani. Evet, işte 2009'da oldu diye düşünüyordum. Evet. Bir tek Demokrat Partiden biraz daha oy kaldı var söylüyordum. Fakat e, o o e, oyların hiçbir kısmı şey gitmemiş gözüküyor. Hı hı. E, yani yani... Şu, bir saniye, şunun altını çizirsek. Yani e, AKP'deki e, artışın yani 46 küsürden 2007 ya da 2009'daki pozisyondan e, bugüneki e, geldiği bugüne gelinen oy, oy orundaki artışın. E, kaynağı e, demokrat parti yani eski ANAP ve DP çizgisinin devamı olan partideki e, erimenin e, bir sonucu tamamlanmasının bir sonucu diyebiliriz. Evet, bir de Tabii Milliyetçi yani, hareket, hareket partisinden AKP'ye gelen e, geçen bir e, akım var, hareket var. Bunun evet. e, öncelikle bunu açıklamak e, altını çizmek açısından evet. e, mümkün diyorsunuz. Olağanüstü yani yani olan durum nedir diye yani e, %44.23 alması gerekiyor. Geçen seçimlerde olan örüntü e, devam etseydi diyorum. Yani o devam etmeyen örüntü e, AK e, AKP'nin daha fazla oy alması benim tahmin ettiğimden. Daha fazla Demokrat Parti'nin oy alması ve MHP'nin de bir miktar oy vermiş 2009'a karşılaştırırsak o seçimde... 2009 İlgilen Meclisi de, diyelim. Evet. İlgilen Meclisi seçiminde. Şimdi Millet Yüklü seçiminde oy verenler aynen oy veriyor. İlgilen Meclisi falan aynı. O zaman e, MHP'nin oyu e, 16 idi. 15.37 e, Şimdi 13. Yani üçlük bir fark var. tabii Hı. bunun bir kısmı ekonominin iyi olmasından dolayı filan bir geçen oylar ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Hı. aslında 2007'ye göre arttı ama 2009'a göre artmadı. Onu nasıl açıklıyoruz? Yani, şimdi 2007'de CHP'nin oyu Türkiye genelinde %21'di. Eee halbuki 2009 ve DSP'yle birlikte girmişlerdi o seçimde. Yani %21'di. 2009'da e, CHP'nin oyu %23 ama Demokratik Sol Partinin oyu da e, 2.85'i toplarsak yerel seçimlere ayrı girmiş durumda. Evet. Evet, şimdi eee Cumhuriyet Halk Partisi 25.90'dır aldı 26 diye. Çünkü devlet sol partinin de 0.25 puan hı hı. yani arada çok bir fark yok 2009-2011 arasında ama 2007-2011 arasında fark var. Ben bunu şeyde belirtmiştim referandumu incelediğimde hı hı. yazdığım bir yazıda e, 31 tane il vardı e, evet oylarının evet'i destekleyen partilerden 10 puan yukarı çıktı. Yani Saadet Partisi Büyük Büyük Partisi ve Adalete katılma Partisi oyları toplandığında, evet oylerle karşılaştırıldığında, 31 tane il vardı. Bunun yüzde 10 puan üzerinde, 10 puan üzerinde çıkıyor. Şimdi baktım, bu 29'u içinde AKP oyu yüzde 13 üzerinde artmış, 13 puan üzerinde artmış. Hı hı. E, o zaman şeyi belirtmiştim. Cumhuriyet Bankası'nın hiç şey yoktu, bir vardı. O iller arasında CHP'nin CHP 2009-2007 arasında oyunu arttırdı ve oradan eee CHP'nin pek fazla oy kazanması kaybetmeyeceği yani refahandum dolayısıyla. Bu da doğruluyor onu yani. 2009 e, 2009'la 2011 arasında CHP artı DFP oyları hemen hemen aynı kalmış. Evet. Yani Demokrat e. Parti ve eee Hareket Partisi oylarında önemli düşme var. O, o da O, o da zaman da Kılıçdaroğlu gün akşam işte 2007'den bu yana 3,5 milyon e, evet. yeni oydaş olduğu yaklaşımı şey yapıyor yani. E, pek e, anlam ifade etmiyor. E, çünkü... O tabi yüzde olarak gelemiyor. Yani Hı. seçmen sayısı da arttığı için doğal evet. seçmen sayısı çok arttı. Bir parti artma için oylar da artacak. Yani her parti. Benim oylarımız de, oylarım arttı dedi Başbakan 5 evet, milyon oy arttınız arttı zaten yani. Seçmen. Ama yüzde olarak ile karşılaştırılır bu yani, Öyle tahmin ediyorum. Çünkü eee oylarımız çok arttı. Gerçekten arttı. 21'den, e, 26 ya 22 bizden eee 26'ya çıkmış oluyor. Ama şeyle karşılaştırıyorsak yani bir öyle 21'de DSP'nin oy indeksi düşürürse <gülüyor> 2009'daki DSP CHP oyları o faturalarında pek bir artış yok oylarda. Ha ülen, bu, yani bu önemli bir var. nokta. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun kendi e, başbakanın o tırnak içindeki e, balkon diye adlandırılan artık klişe yerleşik e, e, klişede e, söylendiği gibi e, o konuşmadan hemen önce söylediği gibi e, büyük bir artışınca Cumhuriyet Halk Partisi hem oy oranını hem de vekilini arttırdı. Diyor ki bugün Cumhuriyet Gazetesi de böyle bir şey e, vermiş zaten. O zaman bu çok doğru olmuyor öyle mi? Yok, i̇kinci kısmı çok doğru. Yani, e, Adalet ve Kalkınma Partisi 2007, 2007'den 2011'e oylarını çok arttırdı halde 2002'deki milletvekili sayısı 363, evet. 2000'de 341, 2011'de 325'e düşecek. Yani oyları artmasına rağmen milletvekili sayısı düşüyor. Evet, bunu... yani onu gözen... Çünkü 2002'de e, MHP baraja takıldı dışarıda kalmıştı. O yüzden milletvekili sayısı çoktu. E, 2007'de de 341 çıkartmışlar ama şimdi 325 çıkartacak. Yani Halk Partisi'nin oyu, CHP'nin eee yani 2001'de milletvekili sayısı daha dönüşünkü. Gerçi bu sonuçlar olması bekleniyor hafta öyle göre. Evet ama arkadaşlaroğlu'nun bu partisinin oy oranını artırdığını evet. söylemesi konusunda doğru değil. Doğru değil öyle mi? Yani 2007 ile karşılaştırdığı tahmin ediyorum. 2008'le <gülüyor> çünkü olduğu için. Eee o o 2007 ile karşılaştırıyorsan doğru olur. Ama 2019'la karşılaştırıyorsan kayanırsın. Evet. Ee, Peki bu Halk Partisi'nin durumu bu şekilde. Yani şeyi AKP'yi küçük den gelen oylarla açıklıyoruz. Yani bu aslında e, merkez sağ dediğimiz kesimde toplulaşma e, sonuçlanmış durumda. Öyle anlaşılıyor. Aslında tarih olarak bakarsak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani e, Demokrat Parti 50-60 %50'yi yakalamış yani iki parti, iki kampa aramışlar diyetteydi. Yani de %53, 54'te %58, 58'de de %48 yani o da hemen hemen yakın bir oy zaten. Ondan sonra darbelerden sonra, 27 Mayıs'tan sonra bu büyük bir dağılma oluyor. 65'te AKP, yani şey Adalet Partisi tekrar toplamış diyette bunu. 69'da %47 yine. Ondan sonra 12 Mart geliyor tekrar bir dağılma oluyor a 12 Mart'tan sonra 12 Eylül geldi ondan sonra 22 Şubat geldi falan olar tekrar parçalandı 90'larda falan bu tekrar e, 50 60 arası 65 60 69 arası olan duruma dönmüş gibi gözüküyor yani yanilerden toparlandı e, diyelim, e, darbe parçalıyor parti. o merkezi evet. değil mi ou yani değil. öyle bir görüntü var ee, mesela 60'dan sonra Yeni Türkiye Partisi Adalet Partisi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Her şekilde bölünmüştü Ondan sonra onlar toparlandı bir çatı altında falan. Ee, Derken işte Anap Doğru Yol Partisi Solda bu sefer CHP DSP daha önce CHP vardı falan. Onlar tekrar toplanmıştı bir DSP yok oldu CHP'de toplandı öyle ee, Bu tarafta da Parti Demokrat Parti'nin Yaratı koalisyonu Tekrar medana getirilmiş gözüküyor. Ama tabii bu her de, zamanında Demokrat Parti zamanında köyde oturan kişilerdi. Bunlar şehire geldiler. Hı hı. Ee, ona benzer bir koalisyon. Fakat şehirli bir nüfus çok tabii. Ee, darbelerin etkisi dağılan tekrar darbiden bir müddet toplamıyor. Öyle gözüküyor. E şimdi bu e, yani 2007'de bir darbe olsaydı zaten <gülüyor> evet. seyir devam edecekti. <gülüyor> Evet, evet, darbeden merkezi yasak parçalıyor yani. ve bir koalisyon süreci çıkıyor falan. Toplulaşma darbesiz dönemde oluyor anladığım yani Öyle gözüküyor yani. Rakamlar bunu gösteriyor. Evet. Tabii ben fiyatı ilimci değilim. Yani çok tarihçisi de değilim. Çok detaylı incelemiş değilim. Fakat evet. yani çıplak gözle bakıldığında darbe yani bari bir şekilde öyle gözüküyor. Evet peki bu şimdi çok tipik olarak Üzerinde durulan bu vesayet rejiminin e, evet. sonlanması, e, sona ermesi gibi bir yorumu da oldu. Başbakanın yaptığı o balkon konuşması denen şeyde partisinin merkezinden yaptı. Bu konuda bir dünkü sonuçlar itibariyle bir şeye varabilir miyiz? Yani demokrasinin zaferine çok büyük vurgu yaptı konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan. Bu Mesela dün de Taraf Gazetesi'nde Serdar Kaya ilginç bir konuya değinmişti. Yani Cambridge Üniversitesi tarafından 2000'de yayınlanan... Demokrasi ve Kalkınma, Democracy and Development adlı kitapta çok ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve askeri belli bir şeyin demokrasinin standartları olarak bir ülkenin demokrasi olarak nitelendirilmesi için üç şartın Üçünün de gerçekleşmesi Gerekiyor yani seçilmiş Kişi hükümetin başında Milletvekilleri de parlamentoda seçilmiş Olacak ve ülkede birden Fazla parti olacak bu üç Şartta gerekiyor diktatörlük İçinse e, herhangi biri Tek başına yeterli yani Ya hükümetin başındaki kişi Seçilmemiş ya milletvekilleri Seçilmemiş ya tek bir parti Olacak veya de, Hükümet değişimi olmayacak Şimdi bu duruma göre bir de oldukça basitleştirilmiş bir analiz yaparak ortalama gelir seviyesinin, kişi başına düşen gelirin 1000 dolardan az olduğu ülkelerde demokrasinin sona erme olası da 12 onda bir tespit edilmiş. Yani demokrasinin ömrünün 8 yılı geçmesi zor diyorlar orada. Ortalama gelir seviyesi 1000 ile 2000 dolar arasında olunca bu oran %5, ,5 düşüyor. Yani Demokrasinin maksimum ömrü 18 yıla çıkıyor. Gelir seviyesi 4000 doların üzerine çıkınca demokrasinin sona erme ihtimali sıfıra yaklaşıyormuş. Yani 6055 doların üzerinde olduğu bir ülkede ortalama gelir seviyesinin demokrasiden geriye dönüldüğü bugüne kadar İnsanlar görülmüş İnsanlar şey aşken böyle uzlaşacak müşterek olmuyor tahminen ondan dolayı o da öyle yorumlanabilir tahmin ediyorum. Evet yani sonuç olarak bugüne yani bu, bundan sonra da Türkiye'de demokrasiye yeniden bir darbeyle ara verilmesi imkansız olduğu anlamına gelmez diyor Serdar Kaya yazısında. Ama olursa da ilk defa olacaktır tarihte diyor. Çünkü 2000 dolardan e, 10 yıl önce 2000 rakamlara kadar düşen gelir artık 10 bin doların üzerine çıkmış olan e, bir ülke. Demokrasiye yeniden ara verilmesi çok zor görünüyor. Ama esk, eksik bir analiz o son derece. Çünkü o 10 bin dolarların üstüne çıkması falan öyle hani hesap makinesine alıp da siz e, Gaysaf yurt dışı işte e, kafa başına böldüğünüz zaman çıkıyor da öyle olmuyor normalde. O dağılım eşit bir şekilde olmuyor. Çok ciddi bir fark var arada. Onu da o analizin bir yerine belki eklemek gerekir. Ama yani, neyse bunu tabii ayrı tartışmak lazım ama 41-140 ülkede ve 60 yıllık bir dönemde yapmışlar ve bu kaba şeyle. Hı -hı. Sadece gelir, yani gelir dağılım adaletine bak. Ben daha ilave edeyim isterseniz. Lütfen. Ee, mesela Meksika'da e, İktidar'da şey, olan parti parti 60 yıl şey filan tek parti. Başka partiler oldu halde bir parti hep iktidarda kalıyordu. Yani iktidarın el değiştirmesi de önemli. Türkiye o bakımından şanslı yani kaç kere iktidar el değiştirdi. Birçok mesela Japonya'da demokrati var diyoruz. Uzun zaman e, bir tek parti iktidarda kaldı. Meksika'da öyle bir mesela. Evet. Ama de el ver. değiştiriyor, O da demok yani, demokratik bir yoldan el değiştirmesi de önemli bir olay. Bizim o bakımdan iyi bir geçmişimiz var. Vefayetinizin olmadığını göstermez tabii. Çünkü sivillerin e, operasyon yapacağı alan daraltılmıştı. Bunu gelişletmiş oluyorsunuz. Fakat ister değiştirme şeyimiz var, tecrübümüz var. O, o demokrasiye bir katkı yapıyor bence. E, şeye dönersek tabii ki seçimin altı çizilecek hususlardan biri. Yani 2002-2007 ve bu seçimi e, de bütün öncesi ve sonradan baktığımızda e, gerçekten işte vesayet rejiminin e, etkisinin... E, sınırlandığı ve e, yani bundan sonraki anayasayla birlikte perçümleşecekte bir anayasadaki performansa göre e, biz bunu daha fazlasini e, görebileceğiz ama yani vesayet rejimi isteyenler üç seçimdir yeniliyorlar Evet e, bu da e, yani Türkiye'nin başka bir Türkiye olduğunu gösteriyor yani mesajlar çok net e, 2007 öncesi 2000 e, öncesi koşulları hatırlayalım ee, ve yergenlikleri görelim ee, bu seçime bakalım zaten e, biraz da e, başbakanın dünkü konuşmasında e, farkındaysanız Türkiye ve partisini anlatırken e, işte dünya liderliğini liderlikleri arasında bölgesel e, mesajlar verdi yani e, çok güçlü bir ülkeyiz e, ve bunun altını çizdi sadece Türkiye seçim başarısını bölgeyle ve dünyayla paylaştı e, bu da e, bir mesajdı yani işte e, Türkiye'de insanlar belli ki e, %50 e, oy veriyorsa iktidar partisinin de üçüncü kez e, bir memnuniyet ifadesi var e, iktisadi koşullardan da bir memnuniyet ifadesi var ve istemediği e, bir şey var o da askeri vesayet rejimi e, bunu şeyde de anayasa e, oylamasında da altı çizilmişti aynı zamanda şunu da eklemek mümkün e, bu eğer bakarsak devam eden bu darbe ...davalarını Ergenekon gibi gizli çetelere ilişkin e, devlet içindeki örgütlenmelere de e, yani yasal sürecin içerisindeki e, aksamalar gidip gelmeler bir yana bu anlamda da zaten seçmen mesajını e, vermiş oluyor. Dolayısıyla e, vesayetçiliğin e, sonuna yaklaşıldığı e, ama ben her zaman için yani bunun e, anayasa içerisinde persillenmesi gerektiğini düşünüyorum... Ee, bir de şeyi sormak istiyorum Ali Akarca size. Ee, pardon. Ee, bir saat 9'a gelirken bir ufak e, reklamlar için bir ara vereceğiz. Ee, i̇sterseniz e, siz e, sorun Ali Bey, Ali Bilge. Ee, ondan sonra da iki dakikalık bir tamam. ara geçelim lütfen. Şimdi AKP'ye baktık, CHP'ye de baktık. Ee, MHP ve bağımsızları bir yatırabilir miyiz yani BDP'yi analiz edebilir miyiz yani onunla da başka şeylere sonradan devam ederiz diye düşünüyorum evet bu, yani bu bağımsızlar parlamentoda oldukça başarılı bir şey tablo sergiliyorlar evet. milletvekili sayısı olarak oyları BDP'nin ne oldu evet, peki buna bir müsaade ederseniz kısa bir arayı takip devam, devam. edeceğiz Açık gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Dinleyicilere eğer şimdi açmış yeni açanlar varsa klasik deyimle radyolarını Ali Bilge ve Ali Akarca ile seçim sonuçlarını analizini yapmaya çalıştığımızı da hatırlatalım. Ali Bilge'nin programını yarım saat öne aldık ve Illinois Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Akarca'yı da e, dahil ederek dörtlü bir konuşma haline getirdik bunu. Ve son olarak bıraktığımız yerde de bağımsız milletvekillerinin nasıl bir bağımsızlar grubunun diyelim nasıl bir performans gösterdiğini konuşuyorduk. Ee, Ali Bilge, Ali Akarca'dan özellikle bu konuda bir değerlendirme istemişti. Evet Ali, Ali Bey, Ali Akarca ne diyorsunuz? şey bağımsızlar demekten ziyade e, yani Türk partilerinin eee Türk Türk milliyetçiliği yapan partilerle bağımsız oylarının toplamı diye görmek lazım. Evet. Bu kesimde 6.65. Şimdi daha önce kesimde bu ayrım yapılmış. Bağımsızlarla girdikleri zaman bile e, Taran Erdem'in e, şey pardon Erol Tunçer'in kitabında bir ayrışım yapılmıştı. Ondan almıştım. Şöyle durum e, 2002'de DEAP 6.22 almış. Ondan sonra CEP ile girdiler 2004'te 5.15 almış. 2007'de 3.84, 2009'da 5.70. Bu toplamı 6.65 fakat 6.65 hem BDP'nin hem de ufak tefek bağımsızların toplamı geçen seçimde 2009'da bağımsızların yani DTP dışındaki bağımsızların aldığı oyu 0.43 5.70 ile toplarsak aşağı yukarı şimdikinden 0.50 puan daha az olmuş oluyor. Yani oylarını arttırmışsa bile çok az miktarda arttırmış oluyor şey DDP. E, Fakat e, ortaya enteresan bir durum çıkıyor. E, 26.000'de çekili varken 2008'de 2011'de 36'ya çıkmış oluyor. yani Biraz daha iyi organizasyon yaptıkları gözüküyor. Yani oyların aklısından ziyade aynı oylarla daha fazla milletvekili çıkartmaya başarmışlar gözüküyor. Yani herhalde e, iki aday kesilecek yerde üç aday kestirebildiler falan öyle bir şeyler oldu. Yani, organizasyon evet. yani Türkiye genelinde e, emek, demokrasi ve özgürlük bloku evet. adı altında girdiler ve e, yani oyları ne kadar arttırdıkları çok az, az bir miktar yani, artmasına rağmen önemli bir evet önemli bir gözüküyor. başarı kazandığı da e, milletvekili sayısının çok artmış olduğunu görüyoruz. 10 kadar artış var değil mi? Evet. Yani 26'dan 6'ya çıktı gibi gözüküyor. Evet. Aslında isterseniz bir de Saadet Partisi Has Partisi durumuna değinelim. E, lütfen. Evet, şimdi e, bunu Tam anlayabilmek için e, stratejik oy verme konusuna eğilmek gerekiyor. E, o da şöyle e, seçmenler e, bazı seçim, şimdi iki sebepten birinci tercihine oy vermeyebiliyor. Biri baraj. Yani e, yerel seçimlerde baraj yok. O yüzden birinci partisini seçiyor ama e, milletvekili seçiminde oyu yabana gitmesin. E, küçük partiye vermeyeyim. Ona yakın büyük partiye vereyim. Yani ikinci tercih olan büyük partiye vereyim diyor. E, bu da Saadet Parti gibi partinin oylarını yerel seçimlerde arttırıyor, genel seçimlere düşürüyor. Bir de şey farklıyor var. İkinci faktör de seçmenin e, ikinci tercihine, üçüncü tercihine yönelmesi. E, İktidar partisi birinci tercihi olsa dahi onu dengelemek için icabında e, başka bir partiye oy verebiliyor. Bu yerel seçimlerde daha kuvvetli gözüküyor. Çünkü seçmen ihtiharı değiştirmeden ihtihara bir uyarıda bulunma şansı elde ediyor. Ben bunu çok kere bahsediyorum. Bu sadece Türkiye'ye asıl bir durum değil. Amerika'da başkanlık dönemi ortasına gelen seçimlerde de aynı durum görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa e, parlamenti seçiminde de aynı durum iktidardaki partinin aleyhine oluyor. Şimdi ona, o, o, o göze bakarsak e, şeyin Saadet Partisi'nin 2002 ve 2007'deki yani milletvekili seçimlerindeki oyları %2,5 ama 2004 ve 2009'daki yerel seçimlerde 4 ve 5.20. Yani milletvekili seçimlerinde Yüzde iki buçuk civarında. Dolayısıyla şimdiki oyunu e, ondan ne kadar farklı ona bakmak lazım. Bir de tabii Has Parti çıktı. Yani parti ikiye bölündü. E, Saadet Partisi'nin 2011 oyu 1.24 gibi gözüküyor şimdiki durumda. E, has partide de 0.76 almış. Bunları topladığımız zaman iki çıkıyor. Yani e, iki buçuk olan oy iki olmuş. Yani fazla bir kaybı kazancı yok. Yani e, Millet-Türk'ü seçimine göre. Ama 2009'da karşılaştırırsanız %2,5 düştü diyebiliriz. Ama o zaten stratejik oy vermeden dolayı olan bir şey. Yani stratejik bir şey değil. O zaman o, o kanadın oyunun aşağı yukarı sabit kalmış olduğunda. Sabit kalmış oldu anlaşılıyor. Yani bunu değişen de önce de bahsettiğim gibi MHP'nin oyunda düşmüş, yani 2007'de 2009'da alsak bir düşme var. Bir de Demokrat Parti yani eski adıyla Doğru Yol Partisi'nin ortadan kalkması yani Daha önceki seçimde Anaport'tan kalkmıştı. Bu seçimde Doğru Yol Partisi ortadan kalkmış oluyor. Fiilen. DSP için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani taşlar yerine oturuyor gibi geliyor. Peki Ali Bey, AK Parti Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde nasıl? Valla ona bir arıta gibi bir şey çizdim ama şey yapayım bir dakika. Yani oyları DYP'in şeyin BDP'nin oyları çok az dedi ki yani 3 tane yerde seçim kaybetmiş Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunlardan uh, ikisi şeydi, üçü o bölgede yani Tunçeli, Sırnak ve Akçadi. Onların dışındaki tüm illerde seçimi kazanmış vaziyette diye Yani oylarını arttırmış vaziyette diye Oylarını arttıramadı. 3 ee, il var Hakkari, Sırnak ve Tunceli şöyle, Yerbakır'da arttırılmış e, mı daha önceki şey? Aslında şeyleri söylediğim oyunu e, %13'den fazla arttırdı ben öyle böldüm e, %13'ün 13 puan üzerinde arttırdı 2009'a göre şey var e, Urfa, hı hı. Adıyaman e, şey e, Bingöl, Bingöl'de çok arttırılmış e, Mus, Ağrı Bitlis ve Fiat bunlarda da %13'ün 13 puan üzerinde arttırılmış oyunu <gülüyor> Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Van'da arttırmış fakat %13'ün altında. Yani oyun arttıramadı. Tek yer Akçari, Sırnak ve Tunceli. <gülüyor> Bunların hı. Demek arttırmış. Ama BDP de normal oyunu almış ya herhalde diğer partilerin oyları yani AKP'ye kaydı öyle gözüküyor. Yani e, şeye çıkmak istiyorum. Ee, AK Parti e, Kürt sorununa bakışını e, bu seçimlerde e, bozmuştu. Evet. Yani bunun e, AK Parti'ye e, katkısı ne oldu onu anlamak istiyorum. Yani Kürt açılımından Kürt sorunu yoktur'a uzanan e, bir e, bantta e, oylarını bu süreç nasıl etkiledi? E, çok dramatik bir e, Kürt bölgesi diye yazandırabileceğimiz bölgede oy azalması Söz konusu değil anladığım kadarıyla. Öyle gözüküyor fakat yani şimdi benim bir yaptığım çalışma da Türkiye'yi köylere ayrılmış oy verme <gülüyor> örüntüsü bakımından sadece bir seçime dayanmayan hep her seçimden sonra yapılıyor böyle küme analizi. benim bahsettiğim 2009 şey pardon 1999-2002-2004-2007-2009 beş seçimi için alan ve azayip olan şey çok parklar, yeni parklar çıktı, eski parkları kayboldu falan böyle bir dönemde ...kümelerin hemen hemen aynı kalmış olması. Üç tane küme çıkıyor. O kümeleri ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Bunları toplamda aklım olmadı ama... ...kümeleri şöyle anlatayım. Mesela diyelim ki... ...Tunceli'den Uygur'a doğru bir çizgi çekelim. Tunceli'den Urfa'ya doğru... ...aşağıya doğru bir çizgi çekelim. Aşağıya doğru çekilen çizginin... doğusunda ve... ...Tunceli-Uygur çizgisinin altında olan... böyle bölge bir bölge. Bir de Batı'da bir bölge var... Kırakya, Marmara kıyılarını, Ege kıyılarını Akdeniz kıyılarını için alan bir bölge. Ege'de kıyıya komşu olan Manisa, Denizli gibi ileride için alan bir bölge düşünün. Bu bölge bir de Ankara'ya doğru bir girinti yapıyor. Bilencik, Eskişehir, Ankara, Kırşehir'e doğru böyle bir bölge. Üç bölge. Bir de üç. Yani bu iki bölgenin arasındaki de üçüncü bölge varıyor. BDP, yani bütün bu bölgelerde AKP'nin önemli bir oyu var. Fakat birinci bölgede, kıyıdaki bölgede Milliyetçi partilerden, Türk Milliyetçi partilerden, yani CHP ile katıyorum buna evet. son zamanlarda, NTP'den bir e, rekabet alıyor. Bu üçüncü bölge, Güneydoğu, Doğu, Orta Doğu'yu içine alan bölgeden de Türk Milliyetçi partilerden rekabet görüyor. Yani hepsinde var. Bunları tek tek hesaplamak lazım her bölge için, fakat vakit olmadı. Çok daha yeni olduğu için, evet. seçim tarihi olduğu için, fakat evet. il il baktığımızda. AKP'nin saydığım gibi yani bazılarında çok miktarda artmış. Adıyaman'da, Urfa'da, Bingöl, Muş ve Ağrı'da artmış oyları çok. Siyirt'te. Diğerlerimiz de yine artmış. Diyarbakır'da, Batman'da yani dediğim gibi 3 yıl dışında. Ama o 3 yıl devamlı olarak AKP'nin oy alamadığı iller. Pünceli'de Türkiye'deki yegane ilimli tekili olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. <gülüyor> Asyari ve Şırnak Türk milliyetçi Partilerinin çok yüksek oranda oy aldığı yerler yani onların e, dışında oylarını e. arttırmış yani. Bir e, dediğim tüm. gibi biraz önce BDP'nin oyları da çok artmış değil yani o bakımda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları aynı kalmış. Aslında BDP'ye bakarken baraj olmasaydı durum evet. çok farklı olabilirdi diye düşünmem yani bir miktar daha alırdı tabii. Yani Çünkü yani orada oy... da mesela yani stratejik oy kullanan Kürt bölgesindeki seçmen AKP'ye veriyor anladığım kadarıyla. Ama bu sefer bu seçimde yani benim... bağımsızlar olduğu için yani hı hı. oy kaybı mevzu vayıf değil yani bağımsız verirse hı hı. ama belki de yani bağımsız adaylar tam ettiğin bir şekilde göstermeyecek diye AK Partisi hı hı. ya da Saadet biraz, Partisi'ne biraz, evet. Yani bölgede Saadet Partisi geçen dönemde bu bahsettiğim 3. bölgede Demokrat Parti çok oy almıştı. Yani Oylamayı yaptırmıştı 2009'da. Yani yanlış hatırlamıyorsam e bir saniyede söylediğim yani yüzde yedi, filan bir sadet partisinin. Evet. Adi amaç yani ki bölgeleri ayırmıştım ben. Söyelim e sadet partisin oyu Güney Doğu ve Orta Doğu'yu içine alan bölgede yüzde yedi nokta kırk yedi Demokrat partisinin e oyu da. 5.34'tü Yani hmm. epey oyalıyorlardı. Hmm. Şimdi hem BDP'nin oyunu düşürmesinin hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunu atması yani her ikisinin de oyunu atmasının sebebi bu Saadet Partisi'ne ve e, Demokrat Parti'ye giden oyların AKP'ye gelmiş olması. Hmm. Yani oradan almışlar oyu Yani o %7'lik oy epey bir hmm. tahmin görüyor şimdi. Saadet Partisi'nin. Ee, Demokrat Parti'nin zaten çok düşmüş. O 5.34 ortadan kalkmış. Ayrıca da ANAP'ın da 2.68 oyu vardı. Yani hı hı. Toplarsak ANAP'la doğru yolu yaptı Demokrat Parti'yi, ee, o da 7.8 ediyor. Ee, Saadet Partisi'nin %78'lik oyu vardı o bölgede. Onları e, AKP'ye bir miktarda BDF'ye gitmiş gözüküyor. Evet. Peki, ben bir de şeyleri sormak istiyorum. Ee, yani bu katılım oranının olağanüstü yüksek sayılabileceği bir durumdan bahsediyoruz. Yani benim son gördüğümüz şey %87 %47 gibi yani batı demokrasilerinde de çok fazla rastlanmayan oranda bir yüksek katılımında oldu ve katılım oranında da bir yükselme oldu daha önceki seçimlere göre de galiba. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu olağanüstü bir durum demek lazım. Çünkü e, bu adrese dayanı, dayalı e, sayım ve seçmen kütüpleri yapıldığı için şimdi eşten sandığa kayıtlı olmayan, oy vermeyen adam sandığa olmuyordu büyük oranda. Bu sefer e, muhtar bildiriyor mesela bunlar e, uygundur. Diye. Hatta yurt dışında konsolosluklar bildiriyor. Yani onların birkaç yurt dışı çoğu oy kullanmıyor. Ona rağmen e, katılım oranın yüksek çıkması olağanüstü bir durum yani. E, kayıtlı olmak istemeyenlerin bile kayıtlı olduğu durumda, kayıtlı sayıldığı durumda, e, oranın şu yüksek çıkması e, enteresan. Yalnız şunu belirteyim, e, referandum sonuçlarında ben incelerde şeye bakmıştım, e, boykota kimler uydu, kimler uymadı diye çok garibine gitmişti. Bu e, Kuzey Doğu Anadolu'da yani Aradeniz'de hem de Doğu Anadolu'nun kuzeyini alan kesimde bırakın DDP'nin e, e, seçime katılmama e, Yapılanına katılmamak politik e, suçarısını, suçarısını uymayı. E, daha önce seçime katılmayanlar bile katılıp, evet oy vermişler gözüküyordu. Demek ki aynı durum devam ediyor. Evet. Yani, yüksek. Anayasa bir... konusunda hassasiyeti gösteriyor bence. Yani e, değişmesini isteyen kesim e, seçime katılıyor ve evet oy veriyor seçimde, bu seçimde de e, AK Parti'ye oy vererek ein kapsamlı bir stüdyo analizine. Evet, bu o zaman da anayasayı gündeme aldığımıza göre peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani anayasa değişikliğini yapmaya yetecek oy çoğunluğunu da vermemiş gibi görünüyor bu yüksek katılıma rağmen seç, seçmen yani güçlü bir şey veriyor. Mesela El Cezire'den Marwan Bishara'nın ilginç bir yorumu var. Politik analizcisi El Cezire Radyo Televizyonunun e, Parlamento'da e, bu seçim iki temel meselede referandum niteliği taşıyordu demiş Bishara. Bir, birisi e, mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut performansı üzerineydi ve özellikle de ekonomik son 4 yıldaki ekonomik performansı üzerineydi. Bunda onay verdi. İkinci olarak da bir de e, çok kapsamlı e, anayasal e, değişiklikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanın e, yapmasına izin istediği, halktan izin istediği en azından parlamentodan ona bir çoğunluk sağlamasını istedi ve şurası açıktır ki diye bir yorum yapmış kendisi ee, seçmen ona birkaç ekstra e, puanı da vererek ekonomik durumdan e, memnun olduğunu belirtti ve Türkiye'nin son 10 yıl içinde gösterdiği ilerlemeden bölgesel olarak da fakat 3'te e, 2'lik çoğunluğu da ya da yeterli oyu da vermedi bu yeni Türkiye'nin işte hem yargı hem ordu hem de diğer konularda değişiklik yapacağı, tek başına anayasa değişikliğini yapacak bir şey de vermedi diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Valla benim müsafi e, göçüm dediğim gibi siyasi ilimci değilim. Fakat e, e, bu 330 rakamından birkaç milletvekili eksik. Evet ahmet ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde Milli Hareket, Milliyetçi Hareket Partisi içinde e, BDP içinde yani anayefen değişmesini isteyen kişiler olduğu muhakkak. <gülüyor> Meclise girme konusunda boykot kararı falan alınmazsa, ilgili oy olursa, onlardan da oy alabilir tahmin ediyorum. Yani Zaten geçen teşimde boykot karar alınmasını sebebi de zaten milletvekillerine sahip olan olan durumundan dolayı olduğu sonrasındayım. Bu konuda bakımdan yani teşmen yani bunu vermedi demek bilmiyorum ne derecede o. Yani 225 ya da 326 mütevessül çıkart ediyor. Bir ikaz ya, ediyor ama 443 çıkartmıştı peşimde. yani yeterli uzandı, düşünmüş olabilir yani. Evet. Yani mesela bir ödül ve ceza e, hani e, hem yanağını okşuyor hem de hafif e, ikaz ediyor. Yani diyor ki ben işte 367'leri leri falan sana bahşet vermiyorum parlamentoda. Yani tek başına anayasa yap. Değişikliğini. Başka partilerle bir araya geleceksin işte bir takım ilişkilerin olacak evet. ama oylarını artıyor ödül ve ceza birlikte evet. e, oldu bu şeydi. yani ayrıca, ayrıca bu sanıyorum e, yani AKP'nin ve genel başkanının egosunu da törpüleyecek bir e, durum oldu bence ehvenişler oldu yani çünkü tek başına bir partinin anayasa hazırlaması e, herhalde çok beklediğimiz bir durum değildi. Hayır biraz öyle bakmak lazım. Bir de herhalde genelde yani seçmen bir de şunu söylüyor. Bir anayasa beklentisinin uzlaşmayla da yap diyor. İkincisi Kürt meselesi kilit bir soru ve burada artık parlamentoya giren Kürtler ya da daha doğrusu bu blok anahtar bir rol oynuyor. Zaten şöyle de baktığınızda mesela CHP'nin Kürt politikası bir şizofrenik bir şey. Yani bir, bir ergenik konu alıyorsunuz heybenize. Onları yükleniyorsunuz. Ardından gidiyorsunuz. işte her şeyi konuşabiliriz diyorsunuz. Bunu pek bir vermiyor. Yani CHP'deki bu şizofreni zaten karşılık Bulamadığı oylarda da diyor AK Parti'nin benim merak ettiğim bu Kürt sorunu vardırdan yoktura olan çizgi AK Parti'ye e, be, beklediği ölçüde bir e, şey kazandırmamış yani tam e, yani, de, a, a, yani bu e, bir takım oyları almış yani belki burada işte eski küçük partileri toplulaştırmış kendisi içerisinde ama yani e, bu izlediği e, milliyetçi dil e, ölçümü e, ...ne kazandırdı AK Parti'ye... ...çok ondan emin olamıyorum yani... ...dolayısıyla yani... kilit şey, Kürt, ...kürtler dinamik bir şekilde... ...parlamentoda kilit bir rol oynuyor... ...o bölgeden gelen... ...bağımsızlar ve... ...yani herhalde... ...onlarla görüşmeksizin... ...pek bir şey... ...yapmak da mümkün... ...değil... ...hatırlayın parlamentoda... ...geçen dönem... DTP ile Başbakan uzun süre görüşmemişti. Yani bu yeni bir anayasa değişikliğinde o 36 kişilik grup çok etkin bir rol oynayabilir diye düşünüyorum. Evet yani seçmen şöyle durum ortaya çıkartmış oluyor. Ya diyor e 225 oy aldın. Milletvekili çıkarttın. Başka partilerden de birkaç kişi oy verir. O zaman halk oylamasına sunması lazım. Bana soracaksın tekrar diyor. Ya da diğer partilerle büyük bir uzlaşı yapıp bana sormadan anayi değiştirebilirsin diye. Ama tek başına değiştirmek biraz zor. Halk oyuna da gitmeden. Evet. Ee, şey, tabii, demin değindiğiniz konu. Yani Kürt sorunu yoktur. ya oradan oy kaybettim mi konusunda. Ee, AK Partisi'nin yani AKP'nin diğer partilerden ayrı bir özelliği var demin bahsetmiştim 3 bölgeye ayrılıyor Türkiye oy verme ölçüsü bakımından diye her üç, üç bölgede AKP etkili Batı'da Kürt Milliyetçi partilerden resabet görüyor Güneydoğu ve Orta Doğu'da da Kürt Milliyetçi partilerinden rekabet görüyor dolayısıyla çok dengeli bir gitmesi gerekiyor mesela çok Kürtlere taviz veriyor şekilde Al, algılanmışsa batıda oradan çok oy kaybedecek. Ee, öbür taraftan e, Türk Milliyetçi'ye ne fazla tavizde bulunuyor gözükürse e, Doğu ve Güneydoğu'na biraz oy kaybedecek. Bu iki, ara, iki kutup arasında biraz hassas bir şekilde, dengeli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bazen Kanta'nın topuzu kaçıyor bir tarafa öbür tarafa böyle problemler, biraz zikzaklar falan olabiliyor o yüzden. Fakat bence yani bu seçimde görüldüğü gibi iki taraftan da oy Dengeli bir şekilde. Gittilerin BDP'den oy aldı. Hem de Güneydoğu ve Orta Doğu bölgesinde oylarında bir azalma olmadı. Orada e, BDP'den olmasa bile Saadet Partisi'nde, Demokrat Parti'den oyları geri aldı 2009'da kaybettiği. Öyle gözüküyor. Evet, belki bir de şey Bu çok üzerinde durulan işte kıyı bölgelerinde, sahillerde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de aldı Ve AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oraları renklerle de hatta belirtilmişti haritalar üzerinde. Oraları kaybetmiş göründüğü söyleniyordu. Şimdiki durumdaysa bu durumda da önemli bazı değişiklikler olduğu söylenebilir mi? Aslında biz dek ne yapayım müsaade etsiniz? Estağfurullah. Kıyılarda AKP'nin başarısız olduğu bir efsane yani doğru değil. Ben birkaç yerde bahsettim gazete yarısında yaptığım sunuşlarda filan. Eğer 2007-2009 arasındaki oy değişimlerini ele alırsanız kıyı bölgesi AKP'nin en az oy kaybettiği yerler. Yani şöyle diyeyim 2007-2009 arasında Adalet Kalkınma Partisi yüzde %8 küçük oy kaybetti Türkiye genelinde. Bundan az kaybettiği yerlerle çok kaybettiği yerleri işaretlerseniz Kıyı bölgesi %8'nin altında kaybettiği yerler. Hatta e, birkaç tanesinde oyları artmış. Yani Edirne'de Çanakkale'de oyları artmış. Mesela yüzde %1 kaybetmiş. Türkiye genelinde %8 olduğu halde. İzmir'de böyle. Yani kıyı bölgesinde AKP'nin oy kaybettiği, başarısız olduğu doğru değil. Bu kanıda sudan ileri geliyor. Birinci gelen parti değil. Birinci parti değil. Yani %4-5 farklı ikinci parti durumunda. Haritaları, gazetelerde çıkan haritalar televidana çıkan arkalarda birinci gelen partiye göre boyanıyor. Evet. O da böyle bir algılamaya sebep oluyor. Yani aslında orada az oy kaybetmesinin mantığı da gayet basit. Çünkü az oy varsa zaten yüzde olarak az oy kaybedecek. Yani çok oy kaybetmesi garip. Yani yüzde üç diyelim alan bir parti bir yerden yüzde beş kaybedecek hali yok. Yani o bakınlar o doğru değil yıllarda oy kaybettiği doğru değil. Zaten bu seçimde de üç yıl hariç. Hakkari, Sırnak, dahil hariç kıyılarla dair oy, oy, oylarını arttırdı. Ama e, Şedik kadar arttırmadı. Yani Orta kadar Doğu Anadolu'daki kadar arttırmadı. Ama orada arttırdı yani. Evet sonuç hatta da. bazı yerlerde de e, sürpriz sanına, e, sayılabilecek sonuçlar mesela Antalya'da evet. e, e, oldukça yüksek arttırmış gibi Tabii, gözüküyor. Bu şekilde birinci partiye göre boyandığı zaman da e, Çanakkale Balıkesir, Antalya, Mersin, Hatay, Adana. Bunlar da AKP birinci parti gözüküyor. Evet. Yani şey, bir tek Muğla, Aydın, İzmir ve Edirne'de yani Egez isimli illerde. Bunlar da parti durumunda. Peki bir de şey değinebilir miyiz? Mi? Bu seçim sonuçları partilerin içlerinde nasıl şeylere yol açar? Esintilere... <gülüyor> Ee, anda, o, o, yani geçmişte olduğu yani, gibi gene birisi istifa eder Tekrar geri gelir yani istifa etmez. Ee, Kılıçdaroğlu istifa edince pek anlaşılmıyor Te Yani birisi konuşmasından ee, MHP bilmiyorum ee, Yalnız şeyi belirteyim, örteyim Ürdün'de Milliyetçi Hareket Partisi Birinci parti çıktı Yani o da enteresan e, Yani bir il var e, CHP Veya AKP'nin birinci gelmediği yani orada, orada herhalde ediyordur. adayın niteliğinden kaynaklanıyordur. Evet. Yani Öyleydi. bu seçim sonuçları MHP'yi etkilemez mi? İçine. Etkilemesi lazım ama yani geçen seçimde Çünkü şey, şey baktığınızda ve de e, gerçekten e, gerileyen bir parti, inişte bir parti. Evet, evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu yeni... E, nitelemelere karşın yani oy oranında gerçek bir artışın olmadığı görülüyor ve zaten kendini ispat etme çabasında bir liderdi yani bu seçimde alacağı başarıyla liderliğini pekiştirme ya da pekiştirmeme durumuyla karşı karşıyaydı şeye baktığımızda Erdoğan açısından da yani evet çok başarılı bir lider ama yani ee, Adyetikten Çin denizine ettirdin değil mi? Yani evet. Bosna'dan başka e, Batı kadar. E, ama yani burada da bir e, fren mekanizması e, söz konusu olduğu, özellikle parlamento aritmetiği açısından. E, o da başkanlık sistemi yarı başkanlık sistemi gibi hususlarda da bir ikaz e, olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Evet o zaman artık bu noktada galiba bitiriyoruz ama bitirmeden önce şeyi de sorabilir miyim? Yani nasıl bir bu dün akşamki çok taze tabii bir şey söylemek için çok erken olduğunu kabul etmekle beraber bu tablodan nasıl bir dönüşüm bir gelişim bekliyorsunuz bütün partiler ve Türkiye'nin genel siyasal tablosu adına Böyle bir cümlede söylenebilecek bir şey değil. Ama gene de sormak istedim. Hangi Ali? Ben, hangi, <gülüyor> her iki, iki Ali'ye ederim. Ali, Ali Bey öncelikli. <gülüyor> şey, aslında MHP ile CHP aynı paslıdan yeme durumunda vardı şimdiye kadar. CHP'nin tutumu, durumu biraz daha değiştirecek bence. Eğer Kürt açılımı falan o da katılırsa... O zaman Kürt Milliyetçi'nin MHP'ye bırakmış olacak. Fakat aynı şekilde devam ederse yine MHP ile aynı pastayı paylaşıyor olacaklar. Yani ona göre MHP'nin durumu değişebilir. Yani tek milliyetçi parti kalabilir. da CHP de aynı şey devam eder. Yani CHP'nin Kürt konusunda, Türk aşılımı konusunda nasıl bir tavır alacağı önemli yani o bakımda. Yani evet. Ee, Ali Bilge, siz ne diyorsunuz? <gülüyor> Daha çok konuşacağız bu konuları da yani daha önce de söylemiştim seçimlerden sonra herkes kendi kara sınırlarını sınırlarına çekiliyor partiler. Burada daha önceki seçimlerdeki politik pozisyonundan daha seçimlerde söyledikleri daha ileri bir pozisyondaysa yenileşme diyor biliyoruz buna. Yani mesela Cumhuriyet Partisi'nin yeni söylediği bir takım şeyler var. Şimdi çekildiği karasularında bunların gerisine düşüyorsa eski bir CHP göreceksek ki bu mümkündür çünkü bu partide Ergene koncular var, Sezgin Tanrıkulu da var, hakikatler komisyonu da isteniyor, hakikatlerin o hakikatleri savunanlar da var. Dolayısıyla buradan burası çok sessiz kalacak bir parti değil. Sonuçlar da etkileyecektir. Ben MHP ve CHP'de bir şeyler bekliyorum. Yani e, CHP eğer Kürt meselesindeki Ali Bey'e katılıyorum çizgisini e, bu, bu konumda sürdürürse bu partinin içinden yeni güven partisi çıkar. Evet. Ondan sonra MHP'de liderlik kesin kesin sorgulanacaktır. Çünkü bu kadar inişte bir parti. E, zaten genel olarak Türk milliyetçiliği inişte Türkiye'nin şeyinde eski onlu yıllara baktığımızda. Ama işte burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler belirleyeceğiz. Bir de yani Kürt meselesini Kürtlerle konuşarak çözeceğini herhalde Başbakan anlamıştır. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Ali Kırca ve Ali Bilge. Ali Akarca. Ali Akarca. <gülüyor> Affedersiniz. Ali Akarca ve Ali Bilge. Çok teşekkür ederiz. Peki. Ee, e, bayağı e, enteresan bir çim dönemini de bir kez daha geride bırakmış oluyoruz. Daha herhalde epey bir tartışacak konu var önümüzde. Peki. Teşekkür Çok İyi teşekkürler. Yayınlar. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Açık gazde. Açık radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.